Ben kendimi tanıtayım. Ben doktor Melit Yurtseven, anestezi uzmanıyım. 1963 Kayseri evveli doğumluyum. 1987'de Kayseri, Erciyes Üniversitesi Fakültesi bitirmiş. Yani 25 yıl oldu mezun olalı. Meslekte 25. yıl plaketi verdiler bana. Şu anda e, Esenler Avisan Hastanesi'nin başhekimliğini yapıyorum. Anestezi uzmanı olarak çalışıyorum. Ayrıca İHA'da yönetim kurulu üyesiyim. Gerçi son zamanlarda pek gitmiyorum ama dışarıdan katılıyorum. Ee, Uluslararası Doktorlar Birliği Derneği diye bir derneğimiz var. Onun da başkanlığını yapıyorum. Ee, i̇simler doğru yazıyor değil mi? Tamam. O yüzden tek tek şey vakit vakit kaybetmeyelim. Tanışıp daha sonra belki baktığımız kalsa tanışırız. Sadece bir isim yazmıyor. Sizin yazmıyor. Basan Tamam. Ee, şimdi bana tabii konuyu bahsederken, tabii burada konuşacaklarımızı <gülüyor> Nurettin Hoca'ya söylemeyeceksiniz. <gülüyor> sonra kızabilir bir bazı şeylerden dolayı. Ee, kamera kayıttı herhalde. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam önce izleriz, sonra çıkartırız, sileriz, düzeltiriz, şey yaparız. Şimdi bana konuyu bahsederken arkadaşlar şey dediler, böyle sağlıkla ilgili. Ee, tabii sağlıkla ilgili deyince İşin içerisine neler giriyor, neler girmiyor, son derece geniş e, bir konu. Ama e, sizin hepiniz ilayet okuyorsunuz herhalde, hafız olanlarınız var. O yüzden ben daha farklı bir yerden gireyim. Hem sizin aklınızı biraz karıştırayım, hem biraz karşılıklı olarak bir şeyler öğrenelim. E, ben genel olarak bugünkü modern tıp uygulamasına veya modern tıba karşı, Tabii karşıyım derken oradan ekmek yiyoruz, çok da sesimizi çıkarmıyoruz. Ama olsun gene de bazı uygulamalarına karşıyım çünkü son derece invazif dediğimiz e, yıkıcı, e, fayda sağlarken zarar veren, e, dini olmayan, ahlakı olmayan ama dini değerlere saygılı. O da olayı bir pazarlama e, ve ekonomik bir alan olarak gördüğü için e, saygılı olmak zorunda çünkü pazar kaybedecek, müşteri kaybedecek. Ahlakı olmayan ama etiği olan, ne demekse eskiden şeydi, namaz kılmayan Müslümanı muhafazakar denildiği gibi ahlakı olmayan, dini olmayan da şeylere de, değerlere de etik deniyor. Yani hiçbir ahlak, dini referans ahlak şeyi kabul etmeyen değerler bunlar. Ama onların da biz de etik diyoruz. Etiği olan ama bu etiğinin e, insana ve dine, Allah'a ait bir referansı olmayan e, bir şey olan, bir yapı. Öyle olunca da İnsan bedenine insanı her yerde dokunabilir. Çok yücelttiği insanı aslında yerlerde süründürebilir. Böyle bir şey var. Bunun örneklerini biraz sonra size vereceğim. Yani buradaki amacımız sizin aklınızı biraz karıştırmak. Şimdi olaya şeyden başlıyoruz. Ee, sağlık değil de tıp olarak siz konuyu kafanıza canlandırın. Ee, tıp işin içerisine girince de konumuz insan. Tamam mı? Şimdi insanı biz tanıyacağız, hikmet sahibi, hekim olacağız ama biz insanı e, sadece beşeri olarak, hayvani vasfıyla, sıfatıyla tanıyoruz. Ve bütün meslek hayatımız boyunca da yani hayata dair, yaratılışa dair, insana dair bir şey öğrenmiyoruz. E, halbuki <gülüyor> bu dünyada e, yaşamak gelip geçici bir şey. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Yani Kur'an'da hayat hiçbir zaman övülmüyor. Hep ölümden bahsediliyor, insanı ölüm hatırlatılıyor. Dünya hayatının gelip geçici olduğu, bu dünyada sahip olduklarımızın bizler için birer imtihan oldu. Bizi ebedi bir hayatın beklediği söyleniyor. Ama modern tıp tam bunun tersinden bakıyor. O da öbür tarafla ilgili hiçbir arguman getirmiyor. Yani bütün hayatımız boyunca, mesela hayatımız boyunca modern tıpın geri hep hayatla ilgili ama bu hayat e, dirilik anlamında değil. Bu yaşam dedikleri daha çok uyuyor. Bir bilgi öğreniyoruz. Öğrenmediğimiz tek şey. Yani altı yıllık meslek hayatımız boyunca binlerce saat ders görüyoruz. Hep hayatla ilgili, hastalıkla ilgili, sağlıkla ilgili ama sadece ölümle ilgili birkaç saat ders görüyoruz. O da adli tıpta. işte ölümün tanınması işte teşhis te, yani ölü teşhisinin konulması adli açıdan bunu görüyoruz. Halbuki e, insan doğduğu anda ölmeye başlar. Almış olduğunuz ilk nefes alacağınız son nefese doğru bir yolculuğunuzdur. Yaşlanmak yavaş yavaş ölmektir. Küllün neftin zaikatu'l mevt. Her nefis ölümü tadıcıdır. Her canlı ölümü tadıcıdır ve bu dünyaya gelen canlıların kahir eksi, çok çok çok büyük oranda olanları ölmüştür. Ölmeyenler ise yaşayanlardır. Sonuçta biz de öleceğiz yani. Sonuçta ve bütün canlılar olarak yani bunu sadece insana mahsus. Bunu dünyadaki herkes her yaşayan kabul eder. Fakat kabul etmedikleri ayetin ikinci kısmıdır. Ne diyor orada? Ona döndürüleceksiniz yani onun metni. Değil mi? Kulun nefsin zayikatül mevt. Sonra gelen kız. Efendim? Ya ona döndürüleceksiniz. Yani işte modern dünyada modern insanın kabullenemediği bu, ona döndürülmek. Aslında e, insanların çoğunun kabullenemediği bu, ona döndürülmek. Yoksa ölüm diyorum yani iman ediyoruz. Hatta evvel Bağd'ı ölümden sonrasında da iman ediyoruz her şeyim ama kabullenmekte zorluk çekiyoruz. O yüzden e, ben şuna inanıyorum ki beklenmeyen ölüm yoktur, her ömür beklenen ölümdür. Sadece yakıştırılamayan ölüm vardır. Maalesef işte modern zamanda ölüm tıpta bizim için bir kaçar bir başarısızlık olarak görüldüğüden dolayı e, ölümü biz ölümü bir kayıp olarak bir başarısızlık hanemize yazıyoruz. Hastamız öldü diyoruz. Niye öldü? Bir sürü sebep sayıyoruz. Halbuki bir tek sebebi var. Dünyaya geldiği için öldü. Ama Allah'ın bu dünyadaki muradı bu dünyanın fiziksel kurallarıyla gerçekleştiği için çoğu kez bizim bazen anlayamadığımız şekilde tabii farklı bir şekilde de olabilir. Ee, ...biz bir sebep buluyoruz. İşte hastalık diyoruz, trafik kazası diyoruz. İşte en son noktada hayati organlar duruyor. En son kalp duruyor. Ve diyoruz ki biz öldü. Tamam, tıbbi bir sebep de yazıyoruz bunun altına. Ama aslında dünyaya geldiği için. Fakat çok ilginçtir. Bunu insanlar kabullenemiyor. Niye öldü diye soruyorlar. Ve gerçekten hani... ...işte %99'u... ...demografi olarak Müslüman olan... Çok şey bir geçmişi olan yani sonradan Müslüman olmuş değil binlerce yıl bin yani İslam tarihine itibariyle en az bin yıldan fazla İslam'la geçmişi olan bir coğrafyada bir ülkede bile insanlar niye öldüğü sorusunu soruyorlar. Tabi bu ölümün zihnimizdeki algısının kaybolmasından o da işte bu yaşama ait olan bu dünyayı da kalıcı olduğumuzu düşündüğümüz algıdan dolayı gerçekleşiyor Tabi tıbbın görevi burada ne? Tıbbın görevi burada insanları e, sağlıklı tutmak, hastalıktan korumak adı altında aslında bir yerde ölümden kaçırmak. Bütün e, biraz sonra vereceğim değişik örneklerle hep ona doğru yöneliyoruz. E, Tabi burada bir çelişki yaşamaya başlıyoruz. Fıkıhçılar e, bu noktada e, işte kendi önlerine gelen soruna işte geçmişteki örneklerden yola çıkarak kendi bir usulü bir cevap veriyorlar ve genellikle bu cevaplarda da modern tıp ne diyorsa doğrudur mantığı çıkıyor ortaya. O yüzden bugüne kadar modern tıbba dur duyan, bu azgınlığa dur bir fıkıhçı çıkmadı. Çıkacağını da tahmin etmiyorum, o da dedim Nurettin Hoca'ya söylemeyin bunları. Tamam, şimdi biraz konuyu dağıtmadan başa doğru dedim. İlk önce insanı ve yaratılışı anlayalım, ben hekim olarak söylüyorum. Anlayalım insanı ve yaratılışını anlarsak e, bu sürece tanırız. Şimdi e, bizim insanın yaratılışıyla elimizdeki en önemli kaynak Kur'an. E, sonra hadislerde bununla ilgili ne kadar şey var, açıklama var bilemiyorum ama e, onlar var. Bir de e, eski Ahit ve yeni Ahit, İncil ve Tevrat var. Sonuçta de olsa Kur'an bunları e, kitap olarak çünkü mevcutları kabul ediyor ve ona mensubunda ehli kitap olarak ayırıyor yani bunu kabul ediyor şey yapıyor, bunlara bir şey veriyor, statü veriyor. Şimdi Kur'an'da örnek olarak söylüyorum, kaynak olarak kullanacağım ismi geçen tek kadın kimdir? Meryem. Başka kadın isim geçer mi? Hayır. Ama bir sürü kadından bahsedilir. Ama biz o kadınların isimlerini biliriz yani efendimizin hanımları ümün ümünü bir kenara bırak veya sahaba hanımları ama yani Havva, Sare, Hacer. Asiye'ye bunları biz nereden biliyoruz? Yani hadislerde ben sorduğum için söylüyorum. Yani Havva ile ilgili e, sorduğum için biliyorum. Bana işte şu hadiste geçiyor demediler ama muhtemelen eski ahitte veya tevratta olabilir problem ama Kur'an'da Havva ile ilgili bir şey geçmiyor. Sadece Hazreti Adem'in zevcinden bahsediliyor. Tabi Hazreti Adem yaratılıyor. Hazreti Adem yaratıldıktan sonra ona bir ruh üfleniyor ve e, zevcinden bir eş yaratılıyor. Tabii bizim inancımıza göre önce Hazreti Adem yaratılıyor, sonra da ondan Hazreti Havva yaratılıyor. Kaburga kemiğinden yaratılması şeyi zannederim bir hadiste geçiyor, Kur'an'da geçmiyor ve Tevrat'taki yaratılışta da böyle bahsediyor. Önemli değil, zaten bunlar bizim için birer ayrıntı, önemli olan Hazreti Adem'in yaratılması ve Hazreti Adem yaratıldığı zaman işte yaratılmadan önce melekler yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak, bir halife yaratını yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp kan dökecek yani bu insanı tarifliyor. Yaratılıyor ve Hazreti Havva ile beraber allah Teala Hazreti Adem'i ikisini de cennete koyuyor. Ha, bu cennet işte Arş-ı Ala'da ki olan cennet mi yoksa bu dünyada bahçe anlamında bir cennet mi bilemiyorum ama değişik farklı yorumlar olduğunu biliyorum. Bizim açımızdan çok önemli değil şu aşamada. Burada önemli olan şu, ee, eğer arş alada olan bir cennetse, o zaman o cennette bugünkü fizyolojiye ve anatomiye ihtiyacımız yok. Değil mi? Çünkü o cennette yemek yok, içmek yok, yemek içmek olmayınca tuvalete gitmek yok, terlemek yok, böyle bir şey. Eğer bu dünyadaki bir bahçe ise ve bu bahçeden, Diğer önce kaldılar ve tek o bahçeden çıkarıldılarsa o zaman bu anatomi ve fizyolojiye ihtiyacımız var. Yani bunu sizin için söylüyorum. O cennetten çıkarıldıktan sonra, diğer konular yani nasıl çıkma o süreç şey bizim direkt konumuz değil. Ama onlarla ilgili daha sonra isterseniz konuşabiliriz. O cennetten çıkarıldıkları ve bu dünyaya da gönderildikleri zaman Hazreti Adem muhtemelen zenciydi. Çünkü beyaz ırkın oluşması için ilk insanın zenci olması gerekiyor. Ama önemli olan şu, anatomi ve o zamandan bu zamana kadar 60 bin yıllık bir süreç geçtiğini düşünüyorlar insanlar. 60 bin yıl. Ee, 60 bin yılın 59 binci yılında efendimiz dünyaya teşrif edince zaten bu dünyanın sonu geliyor çünkü ahir zaman peygamberi geldi artık kıyamet kopacak artık ama bir biraz sonra değişik örnekler anlatsın ya bir boru sesi beklemiyoruz zaten o ses geldi ama değişik şekillerde geldi bana göre neyse. Şimdi insan yaratıldı ve bu dünyaya indirildi. Bir kadın ve erkek olarak. Şimdi bu dünyaya indikleri andan itibaren bu dünyada ihtiyaçları olan her şey ya hazır olarak indirildi. Yani bu anatomi ve fizyoloji ile indirildi. Tamam mı? Hem erkek hem kadın ve bu dünyada hayatlarını sürdürebilecek şekilde de bilgiyle donatılarak indirildi. Çünkü Hazreti Adem'e Allah'ın isimleri öğretildi. Yani isimler öğretildi. Yani isimlerden kasteden muhtemelen işte ateş öğretildi, tarım öğretildi, şey öğretildi. Yoksa bunları bir insan bunu tekamül ettirmiş olabilir ama böyle sıfırdan bir şeyle evrim mantığı içerisinde sıfırdan deneme yanılma yoluyla öğrenmiş olması bizim inancımıza ters düşüyor. Şimdi hava bu dünyaya indirildiler bu dünyaya kaldı. Şimdi insan genetik olarak hayvanlardan farklı bir sınıfta değildir. Sadece anatomik ve fizyolojik olarak e, hayvanlar, e, işte bitkiler, hayvanlar ayırdığınız zaman hayvanların en üst piramidin en üstünde iki ayağı üzerinde durabilen, ellerini kullanabilen bir canlıdır. Tabii onlar bu geçişi şey olarak evrim olarak söylemelerini söylüyorlar ama bizim açımızdan insan bu şekilde yaratılmış. Ama genetik olarak e, ve anatomik olarak, fizyolojik olarak memeliler sınıfında e, diğer hayvanlarda farklılıklar göstermekle beraber hem şey olarak, yapı olarak aynıdır, memelidir. Bir Şimdi bu bize ne demek istiyor onu anlatayım. Şimdi 60 bin yıldır biz aynı şekilde yaşıyoruz. Bu dünyada hayatımızı idame ettirecek, bir şekilde yaratıldık ve bu dünyaya öyle gönderildik. Bakın burası çok önemli. İki ayağımız üzerine kullanacağız. Ellerimizi kullanacağız. Ee, zihinsel olarak aklı melekelerimiz çok daha fazla ve bir şeyler öğretilerek gönderildik. Niye? Çünkü insan, şimdi siz hep hayatı biz şey olarak düşünüyoruz. Bugün yaşamış olduğumuz günü işte bütün zamanlarda insanların böyle yaşadığını düşünerek değerlendiriyoruz. Yoksa... Efendimiz'in mescidi buradan daha büyük değildi değil mi? Halı yoktu. İşte e, tabii elektrik, enerji tüketimi sonucu çünkü gece şeydi. Şimdi işte peygamberi bir hayat öyleydi ama e, insan birinci sıcaktan ve soğuktan korun. Belli bir ısı aralığında yaşar. Tamam mı? Ve çıplak kalamaz o yüzden. Giyinmek zorundadır. Önce soğuktan sonra sıcaktan korunmak için giyinmek zorundadır. Örfe uygun olarak yaşadığı yere göre insan aklı bunu geliştirmiştir. Ondan sonra biz diğer hayvanlar gibi yerden ne bulursak onu yiyemeyiz. İşte sindirim sistemimiz ve şeyimiz bunu temizlemek, yıkamak, ayırt etmek ve bazı örflerde bizde de var. Bazı mesela eti çiğ olarak bazı yemekleri tüketebilmemiz mümkün olsa da, mesela çiğ köfte de olayım ama genelde pişirerek, yiyeceklerimiz pişirerek yeriz. Ve bunun içinde işte işte binlerce yıldır insanoğlu böyle yaşıyor. İnsan böyle bir şey. Tabi bu neye geliyor? İşte kadının anatomisi ve fizyolojisi de buna göre yaratılıyor. Hazreti Havva ile bugünkü kadınlar arasında yaratılış ve şey fonksiyon yönünden insan olarak bir fark yok. Kadının temel görevi orada işte eşi olması insan soyunun devamı için bütün hayvanlarda ve diğer canlarda olduğu gibi dişinin rolü neslin devamı için döl yatağı olmak. İşte bir kromozom yani yarısı erkekten yarısı kadından geliyor ve kadın bunu kendi bedeninde tutuyor, yetiştiriyor, büyütüyor. Tabii bu e, insan biraz daha farklı çünkü e, işte insanın o, cinsel olgunluğa ulaşması, bir kadının doğruluğuna ulaşması için bir 14-15 yıl geçmesi gerekiyor. İşte bu süre e, bir 30 yıl kadar en fazla sürebiliyor. Tabii gene şey bölgeye göre değişiyor. Ondan sonra da e, o dönem kapanı Kadın üretkenliğini kaybediyor. Tabii bu temel görevi, yaratılış şeyinde kul olarak e, kendisine ait olan görevleri zaten siz bunları biliyorsunuz. Yani mümin kadınlar ve mümin erkekler, Müslüman kadınlar ve Müslüman erkekler fıkhi olarak Allah açık ve net bir şekilde bir ayrımcılık yapar erkek ve kadın. En yani azından şeyinde e, bizim şeriatımızda böyle. Mirasta, şahitlikte, kıyafette açık bir ayrımcılık yapar. Ha, bu negatif veya pozitif ayrımcılık diyemezsiniz. Çünkü Allah ve Resulü bir hüküm verdiği zaman inanan mümin ve kadınlara buna itaat etmek düşer. Ya bu bizim lehimize ondan aleyhine olan bir şey değil. Böyle bir şey. Bizim algımızda veya bizim inancımızda değil. Ve şimdi bu şekilde yaratıldı. Kadın da bu şekilde yaratıldı. Şimdi kadın doğurmak üzere yaratıldı. Tabi anatomisi ve fizyolojisi de bunu Hazreti Havva'da nasılsa şimdiki kadınlarda da aynı. İşte belli bir süre gebelik süresi var. İşte 40 hafta. Gebelik haftası dolduğu zaman kadın bunu doğuruyor normal doğumla doğurmak üzere yaratılıyor. Bakın yani biraz sonra anlatacaklarım şey normal doğum, eğer dileseydi Allah, 60 bin yıllık bu serüvende serüven dedim yani şey olarak, yanlış anlamayın uygun kelime, aklıma gelme, bu insanın bu dünyadaki 60 bin yıllık varlığında kadınlar bu şekilde doğuruyor. Eğer Allah dileseydi, çok ihtiyaç olsaydı, kadınların yanına bir tane de kadın doğum doktor veya ebe yaratır koyardı. Ama yok öyle. Yani kadınlar kendi başlarına kimsenin yardım olmadan doğurmak üzere yaratılıyorlar. Ve binlerce yıldır böyle doğuruyorlar. Fakat işte son 10 yılda, son 20 yılda, son 100 yılda ama asıl ivme kazanması işte son e, şeyde 50 e, yıldan itibaren oluyor. Şimdi ne? Abi kadınlar doğuramıyor. Doğurmuyorlar. Doğurmuyorlar. Doğurmaya kalksa da doğuramıyorlar. Ve işte bunun sebebini, bunun sebebi işte anlatmaya çalışmış. O modern tıbbın insan bedenine müdahale etme hakkını kendisinde görerek, işte e, nasıl diyeyim size e, her şey karışması. İşte doğum sancısı, değil mi? 60 bin yıldır kadınlar doğum sancısı çekerek doğuyor. Şimdi Kur'an'daki karşılığında bunun işte kadının fizyolojisi ve anatomisinin olumsuz bir yanı yok. Kur'an son derece açık ve net bakıyor ama Tevrat'ta farklı bakıyor. İşte doğum sancısını işte kadının şeytanla işbirliği yaparak şeytanı uyarak insanın ebediyen cehennemden işte cennetten kovulmasının sebebi olarak kadın görüldüğü için işte doğum sancısı kadına bir ceza olarak veriliyor. İşte o adet mensuryal siklus esnasında kanamasının olduğu dönemde işte Yahudiler son derece şey davranıyorlar, agresif davranıyorlar, kadını evden uzaklaştırıyorlar. Ama Kur'an bunu son derece doğal yaratılışın bir parçası olarak gördüğü için son derece basit, sadece işte cinsel ilişkiyi yasaklıyor. İşte kadınların bu dönemde yapmaları gereken ibadetlerin kısıtlandığı söyleniyor. Söylemeyenler de var ona bir şey diyemiyorum, benim konum değil. Yani kadın olmadığım için de yani sonuçta o konu benim şeyim ilgi anlamda değil. Ama Kur'an bu konuda açık ve net bakıyor. Şimdi doğum sancısı çekiyor kadınlar. Çünkü şey olarak tıbbi olarak bir an önce bebeğin çıkması lazım. Hem anne hem bebek için bebeğin çıkması lazım. Doğum sancısı bunu güçlendiriyor. Patolojik bir sancı değil. Yani bir hastalık sancısı değil. Gebelik bir hastalık değil. Patolojik bir sancı olmadığı için de geçirilmesine gerek yok. Bu nörofizyolojik dediğimiz tıbbi bir altyapısı var ama çoğunlukla bu bir algı. Tamam mı? Bir de e, işte etraftan kadınları çok sancı çekersin, işte çok sancı yapıyorsun, işte şöyle dayanılmaz bilmem ne, şu bu kadının ağrı eşiği vesairesini üst üste koyduğun zaman yüzde çok önemli bir oranda algı. Yani kadının doğuma iyice hazırlanması halinde hem zihinsel olarak hem şey olarak. Ee, basit bir takım tekniklerle, masaj teknikleriyle o ağrıyı çok daha hafif atlatarak, çok daha az hissederek doğurması mümkün. Ama işte modern tıbbın son 100 yıldır Tabii ilk önce şey yaratılışı böyle algılamadıkları için insan bedenine istedikleri gibi dokunmak istediklerini yapmak bu dünyada işte tedavi adı altında ölümden kaçıp ölümsüzlüğü aramak bir alt yapısı arkası olduğu için buna zorlanıyor. Yani şunu söylüyoruz ki 60 bin yıldır insanların bu dünyada nasıl yaşayması gerekiyorsa onun Allah öyle yaratmıştır. Onla ilgili gerekli donanımları insana vermiştir fizyolojik ve anatomik olarak eğer bu donanımı vermemiş olsaydı o zaman imtihan insanlığın itiraz etme hakkı olabilir çünkü hastalık bir mazeretti ki Allah da adili mutlak yani vermeden dolayı bir şey isteyemez ee, ama işte son 100 yıldır başlayan ama son 50 yıldır gittikçe ivme kazanır bir şekilde bugün bulunmuş olduğumuz bir noktaya geldik ve bulunmuş olduğumuz gelmiş olduğumuz noktada Modern tıp dokunulmaz, kutsal, dinlerden daha kutsal çünkü ne diyorsa doğru bizim yani ben anlamadım ki böyle bir şey yani organ nakli yapıyorlar. Herkes işte eyvallah yani anne diyor normal diyor işte tutuyor taşıyıcı annelik diye bir şey çıkartıyor yok bilmem ne diyor yok şu diyor yok bu diyor. Yani her şeye her yere el atıyor ya yani düşen de sadece ya modern tıp bunu diyorsa böyle diyorsa doğrudur mantığı içerisinde haberi onaylanıyor onaylandıkça işte şey yapıyor yok bilmem ne kök hücre tedavisi yok bilmem ne tedavisi yok tedavisi ha işte şifa bulmak tedavi olmak işte efendimizin emridir hadisler vardır insan bunu yapmalıdır diye de bir altyapıyla sonsuz bir şekilde her yere giriyor saldırgan agresif vesaire şey yapıyor şimdi bunlardan nereden süreç nasıl geliyor onu söyleyeyim size bir e, tıp, e, dualar ve zikirler kitabıydı herhalde Sami Efendi'nin. Orada bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte şöyle bir e, bir sahabi hanım Resulullah Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Resulullah diyor ben de diyor sarı hastalığı var. Dua et de diyor iyileşeyim. Efendimiz'e diyor ki sen bilirsin diyor. İstersen dua edeyim ama diyor bunu çekersen diyor karşısında sana Allah cenneti verir diyor. O da duruyor, duruyor düşünüyor ve diyor ki tamam diyor ama diyor düşünce örtüm açılıyor örtüm açılınca da diyor işte sen de diyor işte dua et de diyor örtüm açılmasın şimdi tabi buradan ne gibi bir sonuç çıkarıyor benim çıkarmış olduğum sonuç şu evet insan düçar olduğu bir illetten bakın bu çok önemli düçar olduğu bir illetten kurtulmak için buna çare arayabilir buna şifa arayabilir buna eee tedavi olabilir. Bu yol kapanmamış, açık tutulmuş ama bir başka alternatif daha üretilmiş. Şartta da değil. Çünkü hasta kelimesi Farsça yorgun anlamına geliyor. E, Araplar, Farslarsa hasta kelimesini kullanmıyorlar. Hastayı biz kullanıyoruz. E, Farslar, şey İranlılar ise mariz kelimesini kullanıyorlarmış. Araplar da her adamına benzer bir kelime kullanıyor. İngilizcede de patient sabır. Ee, Mariz e, ateşlenen anlamına geliyormuş şeyliyi biraz araştırdım ama net değil tabi veya benim işime böyle geldiği için böyle de anlatıyor olabilirim. Ee, şimdi yorgun ateşler içinde yanan sabreden bir insan hasta tam karşısında oturuyor. Ama bugün hasta tanımı çok farklılaştırılıyor. Nedir hasta? Şimdi bir takım ölçüler matematiksel ölçüler içerisinde. Bundan sapma gösteren herkes hasta. İşte kolesterol yüksekliği, hastalık. Şimdi gebelik hastalık. Modern tıp böyle görüşte. Bir anlattım ya gebelik hastalık falan normal fizyolojik bir olay. Yani 60 bin yıldır Allah böyle yaratmış ve böyle devamın. Ama işte modern tıp bunu agresif, özellikle son 50 yıldır teknolojideki şeylerin gelişmesi sonucunda gittikçe daha agresif olan, daha pahalıya mal olan, fakirlerden çok zenginleri koruyan, maliyeti gittikçe yükselen, insanı anlamak veya tedavi etme noktasında çok aman aman büyük başarılı olmayan ama o şekilde anlatıyorlar biraz pazarlama taktiği gereği ama çok pahalıya mal olan bir şey ama insan ise bir dosya, bir numara, işte bir vaka böyle görüyorlar. Tabii bu bana göre yaradılış aykırı Çünkü ortada çok büyük bir pazar var. İşte e, örnek olarak şimdi dünyada bu kadar teknolojik gelişmeler var, bu kadar bilimsel gelişmeler var. E, bütün bunlar insanlığın derdine çare oluyor mu? Olmuyor. İşte 2010'daki Doğu Afrika'daki kuraklıkta çok sayıda insan öldü. Kuraklık o bölgelerde işte birkaç on yılda bir tekrarlayan bir süreç. Yani yağmur yağmayınca hayvancıkla geçinen insanlar, e, hayvanlar ot bulamıyor, şey yapıyor derken bu zaman zaman yaşanır Ama gittikçe daha derin yaşıyoruz. Çünkü dünya gıda fiyatları üretimin artmasına rağmen şey yapıyor, artıyor, azalmıyor. İşte e, dünyada sıtma diye bir hastalık var. Her yıl... 2 milyon insanın ölüm nedeni oluyor. Afrika'da 5 yaş altı çocuklarda ikinci ölüm nedeni 800 bin insan ölüyor. Yıllık 3 milyar dolar gibi bir harcamayla sıtma kontrol altına alınabilecekken bunu yapmıyorlar. Yani Afrika'da, şey Avrupa'da evcil hayvanlar için 45 milyar dolar harcıyorlar her yıl. Şimdi bir köküce tedavisi için çok büyük miktarlarda paralar harcanıyor. Ama tabi bu zenginler için harcanıyor. Ama aynı paraya önlenebilir ölümler dediğimiz işte son derece basit tedbirlerle insanlar tedavi edilebilir. Yani antibiyotik eee bir de şöyle bir şey var. Yani modern bilginin temeli matematiksel olarak okunabilir olmasıdır. Matematiksel olarak okunabilir olduğu için bir olmadığı sürece geçerli olmadığı için her şey istatistiksel olarak doğrulandığını düşünüp istedikleri gibi işte insan hayatı kutsal kutsal yaşam hakkı diye bir şey çıkartıyorlar. Tabii hepsi iç içe giriyor. Yani tıbbı siyasetten siyaseti ekonomiden birbirinden bağımsız tutamıyorsun ama temelde arkasında yatan işte e, Allah'ı, tanrı diyeyim hiçbir şekilde kabul eden, reddeden, e, onun değerlerini reddeden, böylece sonsuz bir azgınlık içerisinde her şeye müdahale eden, kaynakları tüketen insanları da istedikleri gibi insan bedeniyle oynayan bir yapı var. Bu sinemada da karşınıza çıkıyor, ekonomide de karşınıza çıkıyor, her yerde karşınıza çıkıyor. Ve bugün modern tıp e, işte daha basit, daha kolay, daha ucuz, çözümlerle insanlara çok daha faydalı olabilecekken pazar ekonomisi adı altında işte çok daha pahalı sadece parası olan insanların ulaşabileceği bir takım metodlarla bütün enerjisini onlara veriyor. O yüzden işte baştan beri toparlamaya çalışalım. Ben bu noktada modern tıbbın bu yaklaşımından dolayı modern tıbbın bu şeyine şu anki mevcut yapısına, bu kadar kutsanmasına karşıyım. Ee, buradan yola çıkarak gelmeye çalıştığım nokta şu. Tabii modern tıpın bu kadar agresif, bu kadar saldırgan tedavisi, mesela antibiyotiklerle, bakterilerle savaşıyoruz. Bakın kelime bu. Halbuki yani 60 bin yıldır bu bakteriler, şu anki bakterilerin çoğu yoktu. 60 bin yıldır onlar ve biz bu hayatı beraber yaşıyorduk. Beraber yaşıyorduk. İşte zaman zaman hastalanıyorduk. Zaman zaman iyileşiyorduk. Zaman zaman ölüyorduk. Ama şimdi ne yapıyoruz? İşte bakteriler, hijyen, tamam mı? İşte burada aman işte görünmeyen işte burayı hemen bir takım şeylerle siliyoruz. Şeyin ötesinde, temizliğin ötesinde elleri yıkamanın ötesinde artık el yıkama ve hijyen tamamıyla bir şey haline getirildi. Evet saplantı halı obsesif şey çünkü reklamlarda aman oraya dokunma, aman buraya dokunma, aman şuraya dokunma ama ama biz bu tabiat iç içe yaşıyoruz bunlarla yani şimdi işte özel kimyasallar üretiliyor ve özel kimyasalların her üretildiğinde çok daha pahalı mal oluyor. Biz uğraşıyoruz ama bakteri dört ay içerisinde bizim bulmuş olduğumuz antibiyotiklerle vesairelerle hemen yeni bir suş üretiyor, yeni bir tür üretiyor. Biz gene geride kalıyoruz. Biz biraz daha uğraşmaya başlıyoruz derken ama buradaki olan bütün kaynaklarımızı adamlar bu şekilde çekiyorlar alıyorlar. Dehşet o dünyada çok büyük bir ekonomi ve bu ekonomiyi kendi ceplerine aktarıyorlar. Yani büyük ilaç firmalarının şeyi kazancı veya şeyleri, bütçeleri birçok devletin bütçesinden çok çok daha fazla. Yani bir kuş gribinde Amerika şeydeki Sandoz ilaç firması, İçişleri'deki Sandoz ilaç firması eee diye bir ilaç vardı, vermedi. Bakın bedava vermedi. Ucuz da vermedi. Çünkü bütün hazırlığını yapmıştı stoklarını, kurmuştu satıp para kazanacaklarını. Hindistan işte bunun benzerini ucuz bir şekilde üretti. Ucuz bir şekilde üretince işte mecbur kaldılar, verdiler. İşte bu domuz gribi denen şeyin aslında böyle bir salgının olmadığı Dünya Sağlık Teşkilatı'nın e, doktorlarının şeyde <gülüyor> İsviçre'de belli ilaç firmalarıyla anlaşmaları sonucu ki onlardan para aldıkları sorunun ortaya çıktı. Biraz şişirdikleri ama milyonlarca dolarlık işte şeyler alındı. Malzemeler satıldı, şu satıldı, ilaçlar satıldı vesaire, aşılar satıldı. Böyle bir süreç yaşadık. Şimdi biz yani basit bir şekilde oturduğumuz yerden işte bir öksürdüğümüz zaman doktora... Gidip işte onun bize bir ilaç yazması ve bu noktada bak işte hastalandığımız zaman tedavi olmamız gerektiği evet işte bu tedavi içinde ne gerekiyorsa yapılması gerektiği konusunda bir basit algıya sahip olduğumuz için bu noktada çok fazla bir itiraz hakkımız yok ama Size öksürük şurubuyla bir ıhlamur arasında şey arasında tedavi edici fayda yönünden bir fark yok bunun peşinden söylüyorum size çok özel durumlar hariç ama işte maliyette baktığınız zaman çok büyük çok dehşet bir rakam var. Sonuçta bu süreçte dedim, bir ne yaparsak yapalım bir gerçeği değiştiremiyoruz. Hangi gerçek? Ölüm gerçeğini. Sonuçta ne yaparsak yapıyoruz ölüyoruz ama bu dünyaya onun için geldik ölmek için geldik yani. Evet dedim ya ben size böyle bir genel şeytan konu çok uzun akşama kadar da konuşabilirim ama karşılıklı interaktif bir şekilde yaparsak daha faydalı olabilir ama ben genel olarak zannediyorum kafamda olanı benim bakış açımı anlatmaya çalıştım. Bu konuda da bir problem yok herhalde değil mi? Anlayınız. Evet şimdi interaktif bir şekilde dedim amacım tabii aklınızı karıştırmak. Yani bunun için geldim. İnşallah başarırız. <gülüyor> Rahatsız etmeye çalışıyorum. Evet. Hasan değil mi? Evet. Şimdi ortalama şimdi e, demeyiz siyaseti tıptan tıbbı siyasetten ekonomi birbirini ayırt etmesi çok mu hepsi bir iç içe girmiş. Bizim için bazı rakamlar var. Şimdi bu rakamlar e, bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesi. örnek olarak söylüyorum size dünyanın en gelişmiş ülkesi Norveç kişi başına düşen yıllık milli geliri 59 bin dolar. Dünyanın en fakir ülkesi zannederim 10 ülkesinden biri e, Malawi Adaları ve Malawi olsa gerek. İşte kişi başına düşen yıllık gelir birkaç yüz dolar. Ama aynı şekilde işte Norveç'te veya İsveç'te her yıl 17 bin gebe kadından. Bak 17 bin gebe, kadın, bütün kadınlardan, 17 bin gebe kadından bir tanesi. Gebeliğe bağlı nedenlerden dolayı ölmekteyken. Yine dünyanın en fakir ülkelerinden, Afganistan'dan her sekiz gebe kadından bir tanesi. Önlenebilir, %99 önlenebilir nedenlerden dolayı ölmek. Yani e, ortalama yaşam süresi dediğimiz bir süre. E, bunun da göstergesi. İşte e, Somali'de veya Yemen'de ortalama yaşam süresi 45 ise, yani insanlar 45 yaşına kadar ortalama yaşarken Bugün bu İsveç'te 80-90 şeyine kadar gitmekte Tabi bunun şey nedir Allah'ın bizim ölmemiz için bir takım doğal sebepler yaratıp insanların o doğal sebeplerle mücadele etmesi sonucunda Ölümü engellememekte, engelleyemiyorlar Ama işte hastalık, salgın hastalık ortadan kalkıyor şey yapmıyor Tabi onları ebedi olarak bekleyen onlara göre bir cehennem bize göre onlara göre bir sonsuzluk olduğu için insanoğlu yaratıldığından beri ölmemek için elinden gelen her şeyi yapmış. Bunun içine de değişik e, yollar deniyor. İşte eee antioksidan E, e vitamini kullanıyorlar, vitaminler kullanıyorlar. İşte e, daha konforlu bir hayat sürüyorlar. İnsan kendilerini daha az yoracak, daha az yıpratacak bilmem ne. Kolajen de bu çalışmalardan beri. Doğru Yani işte insan bedeninde olan Doğal olarak insanın bedeninde işte eklemlerin arasında olan bağ dokusunda olan bir madde. Şimdi tabi bunun elastikiyetini kaybetmesi veya deformo zaman içerisinde bazı yapısal kayıpları olmasından dolayı tabi yaşlılık ve diğer şeyler meydana geliyor. Tabi insanlar da kendi araştıraları içerisinde bunu sentetik olarak üretip insanlara vererek. Ee, o ölümse süre giden süreci azaltacaklarını düşünüyorlar. Geciktireceklerini düşünüyorlar. Daha o kadar küstah değiller. Yani buna çare bulduklarını düşünecek kadar küstah değiller. Ama e, genetik çalışmalar, e, zannederim dünyanın herhangi bir yerinde bizim kontrolümüz olmadan klonlama yaptıklarını düşünüyorum ben. Ama dedim bir Allah var, o gerçeği değiştiremeyecekler. Ve tabii bu bir pazar. Tamam mı? Yani işte ilk vitaminleri çıkartıyorlar, işte antioksidan şu bu haydi insanlar onu satıyorlar. Yok olmadı bunu satıyorlar. Yok şunu yaptı bunu satıyorlar. O yüzden e, sadece işte moda tıp doktorları değil herkes biyokimyacısından, biyoloğundan bilmem ne gibi. Bunun üzerine çalışıyorlar. Çalışıyorlar her yıl, her birkaç yılda bir moda olan bir takım çalışma. Bugün kollajene takılırlar. Yarın başka bir şeye takılırlar. Onun üzerine çalışırlar. Binlerce liralık fon harcarlar. O fonlardan tutup daha sonra işte vazgeçerler. Ama pazar olarak onu insanlara satarlar. Böyle bir süreç yaşanır. Ben öyle görüyorum. Yani özel bir madde, yani yok öyle bir şey. Yani bir abi hayat şeyi vardı. Onu da işte şeyle mi kaçırdı? Lokman Hekim kaçırdı herhalde. Öyle anlatırlar ya işte bir şeyde bir suydu bulması gereken. Olmadığına göre bunların hepsi bana göre biraz boş gayretler ama amaç burada bir pazar oluşturmak, oyalamak, şey yapmak. Şimdi insanoğlunun uzun yaşamasının Allah ölümü aratmasın insana. Şimdi Amerika'da üç nesil aynı bakım evinde kalıyorlar. Kal, başladı. Şey için yardımcı sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulan insan sayısı mevcutun iki katı kendi yaşlılarına bakabilmek için çünkü evet şeyi hastalığı belki kendileri bir takım bulaşıcı hastalıkları vesaire önlüyorlar kendileri ama işte yaşlanmayla bağlı vücut eskiyor vücut ölüyor aslında e mı bu sefer bakıma muhtaç insanlar ve kendi insanlar kendilerine yük olarak şey yapı. işte yoğun bakımları hastalar alıyorlar yoğun bakımlarda insanları tutuyorlar daha sonra bu yoğun bakımdaki insanlar onlara yük gelmeye başlıyor. Hangi hastalar yoğun bakıma kabul edelim, hangisini kabul etmeyelim, hangisine müdahale edelim, hangisine müdahale etmeyelim şeklinde tartışmalara başladı. Evet. Evet. Evet. Işte, <gülüyor> Muhtemelen yani şey var bu bir takım hukuki problemler çıkaracağı için bütün bu çalışmaları açıklayamıyorlar. Deneme aşamasında olduğunu düşünüyor. Ellerinde yani bize sunulan verilerden çok daha fazlasının olduğunu tahmin ediyor. Ama bir de bunu yaygınlaştırmaları gerekir, şey yapmaları gerekir. Araştırma anlamında devam ediyorlar. Muhtemelen klonlama bile yapmış olabilirler yani insandan. Yani işte kendilerine göre bir çalışma yapıyorlar. Sonuç nasıl aldılar, nasıl yaptılar mı? O kesinlikle bunu denediklerine inanıyorum. Zaten şimdi buradaki problem anlatmaya çalışayım şöyle. Şimdi önünüzdeki o duvarı yıkıldıktan sonra, sizin freniniz boşaldıktan sonra insan olarak yani önce şunu diyeceksiniz ki abi insan beden olarak da kutsaldır. Yani canlı veya ölü fark etmez. O yüzden insanın cesedini leş gibi sokağa atamazsınız. Onu bir şekilde kaldıracaksınız. Bizim şeriatımızda gömmeniz gerekiyor. Tamam yani Ortadan kaldıracaksınız. İşte orasını burasını kesemezsiniz. Dağıtamazsınız. Vuramazsınız. Kıramazsınız. Şimdi bütün bunu diyeceksiniz ve orada açık ve net bir şekilde dur diyeceksiniz. Hayır. Yani biz sizden daha uzun yaşamak istemiyoruz. Biz bu dünyaya bunun için geldik. O kadının dediği gibi yani tamam. Varsa bir hastalığın. 3'ar er olur gideriz. Ama şimdi siz kapıyı açtınız. Şimdi bu mantıkla ee, süt anne sütü bankacılığı diye bir kavram çıkarttı şimdi yani, sayın bakanımız sağ olsunlar. Fakat ondan iki yıl önce 2009'da zannediyorum anne sütünden dondurma yaptılar İngiltere'de. Yani bizim yani dünya, ya, e, o sınır kalktıktan sonra her şey olur. Yani dü, 60 bin yıllık tarih insanın bu dünyadaki mevcudiyeti esnasında böyle bir sapkınlık olabilir mi? Yani nasıl çözeceğiz? Şimdi bugün adamın biri çıksa bu ülkede dese ki ben dese ki annesütün dondurma yapıp satmak istiyorum. Ne engel olacak? Verir, sertifika verirsiniz, sertifika verirsiniz. Alınınıza satanın kayıtlarını alırsınız. Mesela tamam mı? Ki anne sütü insanın bu dünyada helalinden içtiği tek içecek yiyecektir. Annenin ak sütü gibi helal olması şey itibariyle budur yani onun annesinin haram olması ki verenin haram etmesi haricinde Bir insan için söz konusu olabilir mi? Değil Sütü bozuk kavramı gene bize ait bir kavram ya. ama Buna müdahale etmeyi Kendilerine hak görüyorlar Değil mi? Son derece rahatlar Şimdi ee, Bakan Bey'in iddiası şu aynı şey mesela Diyanet İşleri Başkanı da aynı şeyi destekliyor. Zaten benim itirazım bu noktada bu ve size bunun için özellikle şey veriyorum. İşte diyor ki e, her yıl e, bir yaş altı her bin çocuktan doğan bin çocuktan on bir tanesi ortalama bir rakamdır. Bir yaşına varmadan ölüyor. İşte bunların e, yarısı yoğun bakımlarda yatıyormuş. İşte bu yoğun bakımda yatan çocukların anne sütü almaları için, işte yaşamaları için anne sütü bankacılığı öneriyorlar. Abi ölsünler. Yani Niye? Yani işte insanlar bir kenarda acı çekerken ölsünler anlamına söylemiyoruz. Yani Çünkü onu telafi edecek, onu yerine oluşturabilecek işte mamalar var, bilmem ne var. İnsanlar buna çözüm bulmuşlar vesaire bulmuşlar. Ve e, işte 600 gram, 800 gram, 1000 gram bir kilo doğan çocukları işte yoğun bakımlar alıyoruz. İşte çalışıyoruz, uğraşıyoruz, makinelere bağlıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ve onları e, bu dünyada tutmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Ölümden kaçırıyoruz. Abi, ölebilir de yani. Ama siz işte aman bir şey olmasın, aman ölmesin, işte anne sütü, işte anne sütü yetersiz oluyor, haydi anne sütü bankacılığı, haydi yani e, gibi. Sonra tabii çeviriyorsunuz, eviriyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz ama başta hayır kardeşim, böyle bir şey yok. Yani sertifika vereceğiz, bilmem ne yapacağız, bunu yapacağız. Hayır kardeşim başta yok böyle bir şey yani eğer ölecekse ölecek yani çünkü ölüm bir şey değil ki yani 60 bin yıldır insanlar doğuyorlar ve ölüyorlar bundan sonra doğacaklar ve ölecekler ama bize bu şey yapılan verilen kafamızda ölüm kaçmamız gereken bir şey ölüm bir doktor için başarısızlık. Şimdi böyle olunca da her şey dokunuyorsunuz her şeye müdahale ediyorsunuz. Hani insanın kutsal yaşama hakkı da buradan çıkıyor. İşte benim bedenim benim kararımda buradan çıkıyor. Ondan sonra işte gebeliği boyunca işte kadını bakıyor, çocukta işte ultrasonda bir şey görüyor. Haydi ne var? Çocuğunuz sakat doğabilir. Down sendromlu doğabilir. Haydi işte alıyorsunuz. Onu genetik şeye alıyorsunuz. O çocuğu anne karnında öldürme hakkını veriyorsunuz insana. Hekimle aracılığıyla. Niye? Çünkü kapıyı öyle açtınız. O yaşam hakkıyla açtınız. İşte ölmesin diye açtınız. E ondan sonra da ipin ucu kaçtı. Nereye gitti? Taşıyıcı annelik diye bir şey var. Biliyor musunuz? Yani, e, yani ya bazı insanların da çocuğu olmayacak yani. İlla olmak zorunda mı yani? Olmamıştı. Yani hatta melek e, şey Cebrel hesam onu müjdelediği zaman. Dedi ki ya ben, benim saçımı ben beyaz bir alev yaladı, kemikliklerini de kurudu nasıl olabilir? Karım da bunca kadar Allah'ın tane olmayabilir yani. E şimdi siz ondan sonra gidiyorsunuz. Cinsiyet ayrımı yapıyor. Adam işte yapıyor. Erkek olanı tutuyor, diğerlerini öldürüyor. Tüp bebekte, teknolojide. E hem de bu niye bunu yapıyor? Hadi buna ne diyeceksiniz? Çünkü kapıyı açtınız bir kere bu kapıyı açtığınız herkes girecek elini kolunu sallayarak da girecek. Onun için ben e, modern bu kadar azgın olmasına birilerinin dur demesi gerektiğine inanıyorum. Dur demesi gereken de e, işte fıkıhçılar onlar asla bunu söyleyemeyeceklerini düşünüyorum. E, belki e, sufiler diyebilir ama onu diyecek sufi de göremiyorum. Onun için Nuretin Hoca'ya söylemeyin dedim. Efendim. Evet. Peki organ, organ bağışı için sizin görüşünüz nedir? <gülüyor> evet. Ben karşı. Çünkü e, insanın bir başka insan için e, bir yedek parça deposu olarak görülmesi mantığı çok ahlaki ve şey gelmiyor bana. Yani son dedim yani biz bir illet Yani ağır bir imtihan tabii. Diyorum ben böyle imtihan imtihan olunmadığım için bir karar vermedim. Benim şahsi kanaatim. Dedim yani bir illete dığı olduysak yani çekeceğiz, sabredeceğiz. işte dua edeceğiz. Allah'tan bunun bizim günahlarımıza kefaret olmasını isteyeceğiz. İnsanlar bize bakacak, edecek şey yapacağız. Şimdi iş öyle bir noktaya geliyor ki siz organ naklini işte tedavinin bir tedavi olarak görüyorsunuz, tamam mı? Normalde tedavi bir şey tarafından yetkin biri tarafından ilaçla veya bir başka şekilde işte başka bir şey cerrahi olarak müdahale ederek insanın şifa bulması tam karşı tedavinin karşı tam olarak bu. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bir başka insanın almış olduğunuz dokuyu naklediyorsunuz. Fakat bir iş öyle bir noktaya geldi ki dünyanın fakirleri, dünyanın zenginleri için birkaç bin dolar karşılığında yedek porça deposu görevi yapmaya başladı. İşte İsrail'den, Amerika'dan yani her yıl insanlar e, şeye gidiyorlar, Hindistan'a gidiyorlar, şeye geliyorlar, Mısır'a geliyorlar, yani Türkiye'de işte kanunlar şöyle böyle, bu bile bazı şeyleri engelleyemiyor. Ondan sonra Kadavra'dan organ nakli kavramı, yani bunun çok açık olarak şey yaptığına inanmıyorum, anlaşıldığına inanmıyorum. Çünkü beyin ölümü diye bir kavram var. Beyin ölümü işte kalp atıyor fakat beyinle kan gitmediği için beyin sıvılaşıyor. Şimdi fıkıh olarak ölüm kalbin durması mıdır? Bilemiyorum mana göre öyle. Yani. Ölüm kalbin durmasıyla beraber işte insanın fiziksel olarak mevt haline gelmesine. Tabi Kur'an ölüm için iki kelime kullanır. Biri mevttir. Diğeri hayır. Mehmet hayat mı? <gülüyor> Öldü <Öyle> mü? <mi? gülüyor> diğeri vefat. Geçici ölüm. Uyku için. Hazreti İsa için vefat kullanılıyor. Uykuda da vefat kullanılıyor. Mevt küllü nefsine dair katılıyor. Fiziksel olarak ölüm. Ama vefat geçici ölüm. Ya uyku için vefat kullanılıyor. Hazreti İsa için de vefat kullanılıyor. Yani o yüzden oradaki o vefat kelimesinden e, yanımıza aldık şeyinden bir gün Hazreti İsa'nın tekrar yeryüzüne geleceğine inanıyor insanlar. Tabii yorum bir şey diyemiyorum. Yani o şey Şimdi Mevt fiziksel olarak ölüm. Bitti kalbin olur mu? Şimdi yoğun bakımda şöyle düşünün. Bir beden o beden diyorum ki yani bir insan tabii şey var yani biz e, iyilik değil hizmet çünkü sıfatı başka bir şey de olsa zatı Allah yani orada ve e, şey olduğu için e, vefat halinde komadaki bir hasta vefat halindedir niye çünkü ölümle beraber bu dünyadaki hesabımız biter öyle değil mi uykuda da hesap var mıdır yaptığımızda siz ilahiyatçı olduğunuz için size soruyor yoktur. Yani o insan için bu dünyadaki hesabı bitmiştir. Ne zamana kadar? Tekrar bilincini kazanıp o bilinciyle organlarını yani işte kolunu, bacağını dilini çalıştırıp bir günah işleyebilecek yetkinliğe sahip olana kadar. Değil mi? Bakış açımı bizim böyle yani. Olana kadar. O anı vefat halindedir. Ama Orada bizim bakımımıza ve hizmetimize de muhtaçtır. Çünkü insan dedim yani yaratılış itibariyle işte günlük bakımı vardır, haftalık vardır. Diğer hayvanlar gibi değildir. Yani Kalkacaksınız, elinizi, yüzünüzü yıkacaksınız, temiz elbiseler giyeceksiniz, işte vücudunuzu tıraş edeceksiniz, işte saçınızı, sakalınızı başka yerleriniz edeceksiniz, dişinizi fırçalayacaksınız. İşte günlük olarak belli almanız gereken bir gıda var, bunu alacaksınız. İşte haftalık yapacaksınız, mevsime göre giyineceksiniz. E, bütün bu süreci ama o insanlar o vefat halinde bunu yapması mümkün değil. O zaman bunun hizmetini bizim yapmamız gerekecek. Yoğun bakımdaki insanlar için böyle. De. Şimdi orada... Vefat halinde. Yani kalbi atıyor ama beyne kan gitmiyor. Beyne kan gitmediği için beyin eriyor. Şimdi modern tıp diyor ki bu bir ölümdür diyor. Bugünün ilahiyatçılarının çoğu da bunu ölüm olarak kabul ediyor. Yani ama e, şeyde geçmişte böyle bir örnek yok. Çünkü yoğun bakım yok. Yoğun bakım olmadığı için ve beyindeki bu durumu tespit edecek herhangi bir şey olmadı ama kalbi atan bir ceset var. insan var orada bu siz bunu ameliyathaneye alıyorsunuz, beyin ölümü kararını veriyorsunuz, bunu verende işte 3 e, tane doktor bir takım tetikleri koyuyorsunuz, ölmüyorsunuz, ameliyathaneye alıyorsunuz, ondan sonra başlıyorsunuz, hemen açıyorsunuz, biri kalbini alıyor, biri böbreğini bir alıyor, biri karaciğerini alıyor, biri bilmem nesini alıyor, öbürüksünü alıyor, ondan sonra onu dikiyorsunuz, çekiyorsunuz ve gidiyorsunuz. Tabii yani çünkü kalp durduktan sonra organ alamazsınız. Çünkü organın perfüzyonu dediğimiz kan dolaşması, organ da ölmeye başlar. Çünkü kalbin temel görevi işte dokular, oksijen taşımak. Ben yorum yapmıyorum. Ama benim çok içmesinden bir şey değil. Bu ne? bir Evet. Artı olarak da hocanın doktorlara yönelik Sağlık Bakanlığı ve yaşlandı bu adam. İşte kardeşiniz yaşlandı ve abiniz yaşlandı ya da babanız. İşte beyni gitti. Alzheimer oldu. İşte diğerinin elinde de silah var. Bunu vurur musun diye bana soru sormayın. Evet. Ben vuramam. Ve sen ki, çocuk doğduktan sonra aldırmayacağım demiş. Soru Doğru. Evet. Çocuk doğduktan sonra bana durum hakkında bildiri ver. Bir tanesi 3 aylık Norveç'teki oğlum. Diğeri evet. de 7 aylık. Ben aldırmak istiyorum. İhtiyacım. Sakat doğumunu düşünüyorum. İşte artık sakat. <gülüyor> evet. Sağlıklı ve sıhhati iyi bir şekilde iş yapıyor ve artık noktası şöyle dünyadaki e, ücret politikasının yani dış nedeni olan demokratik planlamayı yapanlar, ücret planlamayı yapanlar da şey yaparlar. Mesela Anadolu'da bir kadın e, 300 tane şey kadının 300 tane kadının sakat doğum olacak diye 300 tane kadının e, bebeğini almış. Evet. Ondan sonra da cerrahi müdahale yapılacak diyor hakkında işlem yapmış ama 300 tane bebeği öldürmüş. İşte bir kere o kapıyı açtınız tamam mı? Yani işte sakat doğumları insan neslinin sapması olarak gördünüz. Yani bizim bir parçamız olarak işte o imani bakış açısını kaybettiniz başta. Sapma olarak gördünüz. İşte insanı standartize ettiniz. insan zekasını kendinize göre ölçtünüz. Belli bir değer biçtiniz. Ondan sonra bunun altında kalanı geri zekalı olarak değerlendirdiniz. İşte ağır bilmem ne dediniz, Down sendromlu ve onlar işte bunlar toplumun üzerine yük oluyor dediniz. Yani insan üzerine yük, ağır bir imtihan, bir de toplumun üzerine yük, işte bu kadar masraf ediyordu onun hesabını da çıkartıyorlar ve onları başta elemek ve öldürmek amacıyla. Ama değil mi? kapıyı açtınız bir kere. Değil mi? Kapıyı açtınız bir kere. Bu kapı açılması, açık tutulmasında da bu noktada ilahiyatçıların büyük sorumluluğu olduğuna inanıyor. Açık ve net bir şekilde hayır denmeli. Yani yok galiba. Öleceksek ölürüz ama adam gibi ölürüz yani. yani. İlla bunun için bir şeyleri zorlamanın bir anlamı yok. Ama öyle dedi işte kapı açıldı gidiyor. Allah sonumuzu hayreylesin. Pencereden öyle Bence öyle. Evet. Efendim. Şimdi e, Müslümanlar e, fetihlerle beraber yeryüzüne dağıldıkları zaman ilk fetihlerle beraber şimdi Arap coğrafyasında oradaki insanlar e, ümmiydi. Yani çok büyük bir medeniyet bakiyesi yoktu ortada. Ümmiydi hatta e, şeyin e, peres bir kavimdi. Hatta Medine Yahudileri işte Medine'deki diğer Arapları onunla aşağılıyorlar. Onların tek tanrılı bir dine şey yapması, onların da putperest olması ve gelecek olan peygamberin kendilerinden olacağını inanıyorlar. Ve Araplar arasından bir peygamber çıkınca da çok bozuluyorlar. Ama e, oradan çıkan insanlar fetihlerle beraber Hazreti Ömer'le diğer insanlarla ve medeniyetlerle karşılaştıkları zaman Onlardan tevhid inancına aykırı olmadığı sürece bir şey almaktan bir beis görmüyorlar, alıyorlar. O yüzden çok uzun yıllar Müslümanlar Hipokrat tıbbını ve Galen tıbbını kullanmışlardır. dünyanın Allah'ın arzına yayılan Müslümanlar gitmiş oldukları yerde karşılaşmış oldukları insanlarla yani hikmet müminin itikmalıdır, nerede bulursa orada alır. Almış, onu dönüştürmüş, tevhide aykırı olmayan şeyler almış gerekirse kullanmış problem değil yani modern tıp dedim bir sürü şey çok da bahsetmiş olduğum olumsuz örnekleri yanında mutlaka katkıda bulunduğu yerler de vardır bunları da alabiliriz paylaşabiliriz İşte rehabilitasyon alanında daha farklı şeyler yapabiliriz ama bahsettiğim şey o algı değil mi? yani o algının yıkılması gerekiyor evet yaklaştırmaya çalışıyorlar. Şu anda böyle bir görevin yanında tıp gibi bir görümede işte bazı şeyleri ses çıkarlarsa tamamıyla o zaman yani şu anda asıl olarak insanların islamiyeti şeklinde gibi bir çabası var şu andaki giderler. Yani tabii bunu söylerken e, her şey olumlulukları için söylüyorum. Yoksa onlar tabii bizim onların ve bizim açımızdan bir fark yok. Bir de bu hayata dair bir şey yani onu birbirinden işte insanların işte dinden uzaklaşıyorlar dinden uzaklaşıp ne yapıyorlar yani bir şu anda bir İlahi söylediği bir kanun ya yani çok suçlamıyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> ama şu şöyle diyorum. Yani insanlar dinden uzaklaşıyorlar ama dedim yani dinden uzaklaşırken ne yapıyorlar? İşte yeni bir hayat biçimi benim. Diyorlar. Zihin algıları değişiyor. Bu da işte onun bir parçası olarak görüyorum. Yani ben işte yani her şeyin işte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafının olumlanmasından rahatsız oluyorum açıkçası. Ya yani bir kere de hayır deyin. Hayır deyin bu iş bitsin yani. şimdi kimse cesaret yani. Sonuçta hocam bir bütün yani. Evet. Dine bir parça değil ki yani. Evet. evet. Evet. Öksürük öksürük antibiyotik tamam. bir fark yok Bunun nasıl ben hastalanıyorum. 3 gün 5 Onlar da biliyorlar. yok diyor ki antibiyotik 3 güne şey Yok şimdi şöyle söyleyeyim. Ya bu karşılıklı olarak Hemen mesela doğum olayında anlattığım şey var ya. Yani kadınlar diyor ki ya Boşu boşuna sancı çektim diyor. Ya şimdi böyle şımarklık var mı? Yani sen işte Hazreti Havva nasıl doğru öyle doğrusun. Boşu boşuna kendi çocuğunu doğrusun. Ama işte vatandaş doktor işbirliğiyle gerçekleşiyor bu olay. Ama orada da o şekilde bir algı var. Yani işte e, doktor ta işte ya işte bir şeyin yok inşallah. Biraz işte git istirahat et terle. Biraz bolca sıval geçer. Yani diyor bir antibiyotik vermiyor musun? Şimdi karşılıklı bu şey. Ama... Çok ciddi maliyetleri var bu işin. Bunu da biraz daha şey yapması lazım. Yani her yıl işte e, Türkiye'de geçen yıl 350 milyon tane poliklinik yapılmış. Yani herkes bir şekilde sekiz defa polikliniğe sağlık şeyini polikliniğe gitmiş. Yani bunun bir maliyeti var ve bu maliyet e, işte filmler tahliller vesaire yapılan işlemler e, İngiltere'de herhalde sağlık çalışanları greve gitmiş. hastanelerde ölüm oranı azalmış. Da böyle bir ronda yaşıyor. E şimdi bunun bir maliyeti var ve bu maliyetteki kazanç işte e, uluslararası ilaç firmalarının cemine gidiyor. İşte laboratuvar firmalarına gidiyor. Görüntüleme firmalarına gidiyor. Bize sadece bir e, istihdam kalıyor. Evet. <gülüyor> bir reçetmeye gerek var diyor. Allah'tan Müslüman bir doktordu da yani sen kafana göre şey yaz <gülüyor> dedi de bunları yazmak zorunda kaldık. 500 mg, 800 mg, işte 1000 mg'a kadar gidiyor yani. Sabah evet. tane, akşam iki tane. Yani ilaç yazmak zorunda hissediyorlar kendini, İlaç firmaları bunu körüklüyor, vatandaş körüklüyor. Yani şöyle işte ya yazmazsak ne olur kardeşim? İşte bir şey olursa başım derde girer derken yani sonuçta kazanan başkası oluyor. Evet. Yani bu basit bir şey ama bireysel olarak çok bir şey değil ama totale vurduğun zaman çok dehşet bir piyasa, bir pazar var. Ve bu pazarda diyorum ki körükleniyor. Yani işte ilaç firmaları, doktorları ilaç yazsınlar diye işte dünyanın bilmem neresine gezmeye götürüyorlar. İşte bir tane şey alıyorsunuz, MR alıyorsunuz bir milyon dolar. Tamam mı? çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz 1 milyon dolar ödüyorsunuz. Makinenin ömrü bitiyor, yeni bir tane daha alıyorsunuz. Ya yani insanların şimdi düşünelim ya bu MR cihazı olmasaydı insanlarımız ne kaybederdi diye şimdi düşünüyorsunuz. E, biz daha iyi teşhis koyuyoruz. Ama çok anlamlı derecede de bir şeyler kaybeder miydi noktasında soru işareti şimdi insan bedeni bütün dünyada aynı olmak yani kıyafet, örf, tat farklı ama bedenin fizyolojik an her yerde aynı olduğu için Bizim kuraktan sonra Somali'de, şey Kenya'da bir çalışmamız vardı, işte mülteci kamplarında Somalilerin. Emin olun buradan oraya gidip yapmış olduğumuz şey, mahtum zaman, bilmem kaç yüz bin dolarlık ilaç vermekte yani. Ha daha sonra tabii bunu ilk başta, daha sonra bunu deyip son derece basit tedbirlerle, yani son derece basit tedbirlerle, çünkü insanın temel ihtiyaçları, mesela sabun dağıttık. Sabunla, yani o sabunla o vereceğimiz olan ilaçların ilaçlara neden hastalıkların çoğun önleyebileceğini biliyoruz. Yani. İçme temiz içme suyu, temiz içme suyu bilmem ne kadarlık ilaç, o kadar ilaç yerine o insanlar temiz içme suyu için harcayabilseydik çok daha faydalı olabilecekti çünkü başımıza şey yapanlar çoğu kez bu temiz içme suyun olmamasından kaynaklanan. Ama bizi hep işte şeye göre ilaç vermeye zorla. Tıp eğitimi dünyanın her yerinde hemen hemen aynıdır. Hep, hep aynı ilaçları kullanır ve bu işten de karlı çıkan hep ilaç firmalarıdır. Evet. Şimdi hocam bir şey yapmıyız. Yapılan çalışmalar hocam hasta Evet. yapılmasından mesela bakıyor hocam bu köy yerlerinde hocam adamlar hocam 90 yaşında taş gibi adamlar. Evet. Ortamı bitirmiş Burada insan düzeltmeye çalışıyorlar. Evet. evet. evet. Şimdi onu da yapmaya çalışanlar var ama onlar azınlıkta kalıyor. Yani Çünkü öbür küsü daha çok para kazandıran şey. Yani Olay ticari tamamıyla. Yoksa e, insanın primer olarak, direkt olarak insanı hedef alan bir anlayış yok. Yani İstanbul'da işte bilmem kaç, kaç İstanbul, tek İstanbul'da herhalde e, 15-20 bin tane hasta yatağı vardır. Hasta yatağı vardır özel devlet hastaneleri. Koca koca binalar vardır. Mesela ciddi bir rehabilitasyon merkezi yoktur. Niye? Çünkü ciddi bir rehabilitasyon merkezinde insanlar için işte çok fazla ilaç firma gerekli ilaç firmaları gerekse diğerleri için bir pazar yoktur. Onkoloji ilaç kanser ilaçları için dünyanın parası harcanır. Yapanlar bile çoğu kez inanmaz buna. yüzde yani on oranında faydalıdır yani. Bilemem. <gülüyor> Biz onu depresyon olarak değerlendiriyorum. Hayatın son süreler <gülüyor> olmayacağını kesin Evet. Yani Tabi Kur'an bize devamlı bunu öğütlüyor. Yani bu dünya hayatı gelip geççidir. Öleceksiniz. Bedi bir ahiret var. Ve hesap vereceksiniz. Ve bize hep ölüm hatırlatılıyor. Ama e, insanın hep ölümü düşünerek de bu dünyada yaşaması mümkün değil yani o da çünkü kimse yaşamaz. Yani hakikaten o şeyin bilincine varmış olsaydı insanlar kimse bir iş yapmazdı. Nasıl söyleyeceksiniz yani? Böyle bir şey. İşte Allah kalbimize yani dünya sevgisi koyuyor. Evlat sevgisi koyuyor ki bu dünyayı da biraz tutunalım yani. Yoksa öbür türlü de kimse çalışmaz bana göre yani. İçeri düşünsen yani evlat sevgisi yok. Niye ailene bakasın? İşte ee, öleceğini biliyorsun yani her bunu hep ağlı bunu idrak ediyorsun. O yüzden mesela sufil bakıyorsun ki şeyler. Bunun idrakinde olan insanlar dünyaya hep hüzünle bakıyorlar. Hep hüzünle bakıyorlar. Yani e, şimdi efendimiz benim bildiklerim siz bilseniz diyor. Azgüler çok ağlardınız. Şimdi bu dünyayı öncesini, sonrasını Allah'ın ona bildirdiğinden daha fazla bildirdiği kadar biliyor ama onun çok daha fazlasını biliyordu. Bakıyor ve bu dünya hayatına göre yüz gülmüyor. Tebessüm ediyor, gülmüyor. Hep hüzünle yaşıyor yani. Niye? Çünkü ya bu dünya hayatı e, onun için hakikaten e, bir şey. Ne bileyim sürgün. Çünkü ebedi bir cehenn, cennet bekliyor öbür tarafta. Yani hepimiz için böyleyken yani biz bunun farkına varsak yaşayamazdık bu dünyada. yani. Hocam, önümüzde laboratörlerde e, yapay organ, organların üretilmesi, üretimde çalışılması ne gibi bir sonuçta olur? deyin parçası, insanların ilerlede olabildiğini çok yaşama sistemini parçası. E, tabi. Yani işte eskiyen organı yerine bir yedek parça gibi yenisini takıp o şeyi uzatmaya çalışsa Böbreğiniz eskiye gidiyorsunuz yedek parça, böbrek takıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. E, bu süreç böylece devam ediyor. Gidiyor. Ama bunun için bir emek harcıyorsunuz, bir para harcıyorsunuz. Ha, ölüm gerçeğini değiştirmiyor. Ama Mekke müşriklerinin mesela en çok rahatsız eden şeylerden biri şuydu, yaptıklarının boş olmasıydı. Yani şimdi insanlar da bu gerçeği kabullenmek istemiyorlar. Ölecekler, onu biliyorlar. Biliyorlar, ölecekler. Çünkü herkes öldü. Ölmeyenler de var ama onlar işte yaşıyorlar, onlar da ölecekler, herkes ölecek. Ama... Ne zaman olsun onu geciktirebiliriz, onunla kadar daha tutabiliriz, bu dünyada kalabiliriz. Çünkü onları kendilerinin kafalarında olan, onları bekleyen öbür tarafta bir sonsuz şey var yani yokluk var. Ahiret inancı yok. Ama ahiret inancı olanlarda bir şey değişiyor bilemiyorum Yani mesela Kemal Unak'tan tanıyorsunuz değil mi? Nerede şimdi? İsrail. İsrail. Yani niye gidiyorsun ha bizim? Yani niye gidiyorsun? Sen işte, işte 70 yaşına gelmişsin. Tabii Allah uzun ömür versin bir imtihan tabi. Yani biz olsak ne yapardık onu. Tamam param var ama ya hiç olmazsa adam gibi ölün ya. Yani prostat kanseri olmuşsunuz. Dünyada tek olan siz kök hücre tedavisi için. Yani sonunda bir gün bir şekilde öleceğiz yani. Yani o zaman da zamanda ölüyoruz. Yani öncesini sonrasını bilmiyoruz yani. Allah'ın bizim için takdir ettiği zaman da ölüyoruz yani. <gülüyor> Ama para o para öyle para değil bu servet harcıyorsun. Yani bütün hayatını öyle biriktiriyorsun, biriktiriyorsun, götürüyorsun. Şey yapıyorsun işte veriyorsun. Çok agresif tedaviler mi değil mi yani? para evet, Bir de tabi bu zenginler için, fakirler için öyle bir şans da yok. Yani yani zenginler gittikçe daha e, sağlık hizmetine yararlanırken tabi gelişmişlik evreleri temel sağlık hizmetlerinden e, şeylerin e, Yoksulların daha fazla yararlanma var ama o zaman da şey ortaya çıkıyor. Bazı hastalıkların tedavisinden istifade edemiyorlar paralı. Amerika'da 20 milyon kadar insan sağlık güvencesinden yoksun. Evet. Evet, evet, evet. Yani tam yaklaşım bana göre o çünkü. İşte Amerika'da bugün National bir Health Center var Washington'da. Çok büyük bir merkez. Dünyanın her yerinden hastalar geliyor buraya ve parasız geliyorlar. Biliyor musun? Ama yapılmış olan protokolleri falan onlar üzerinde uyguluyorlar, bakıyorlar, şey yapıyorlar. Böyle bir şey ya. Yani. Biz kobayda onlar farklı bir şey söylüyor ama yani sonuçta... Yani bu dünyaya gelsek öleceğiz evet şifa ararız şifanın Allah'tan olduğunu unutmadan vesiyeler yaratmış olabiliriz ama yani başta söylemiş oldum hadis-i şerifte olduğu gibi yani tercihimizi o sahabe kadın gibi de yapabiliriz. Böyle bir yolda var Allah Resulü bu yolu gösterdi böyle yapabiliriz yani bazen içinde bulunduğumuz hal bizim talep ettiğimizden daha iyi olabilir. Seleme miydi malın mülkünü atması için Resulullah'tan dua isteyen? Yani Resulullah dedi ki ya içinde bunun hadisenin için daha iyidir. Ya tedavi bunu işte sadece mal mülk için düşünmeyin. Şimdi Allah bize bir illet vermiştir. Bir şey arıyoruz eyvallah ama yani Allah'tan ya Rabbi bu senden gelendir sabrediyoruz. İnşallah bunun karşılığını bize verirsin de diyebiliriz. Yani bu da bir yol yani. Bu yolda açık ama bize öyle demiyor. Yok işte milla ne var işte geliyor. Ayağımın baş parmağında bir uyuşukluk var. Böyle geliyor insanlar. Tamam ya beş parmağı. E peki tamam haydi tomografi çekiyoruz Bilmem ne yapıyoruz. Şunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Bir sürü zaman ve para harcıyoruz. O şikayetini karşılığını bulmaya çalışıyoruz. Buluyor muyuz? Çoğu kez bulamıyoruz. Tamam, biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ya bana böyle çok şey gelmiyor yani e, Müslümanca bir tavır gibi gelmiyor yani insanlar işte e, babam niye öldü dünyaya geldiği için öldü yani. yani illa işte yaşayacak diye bir şey yok ki ya, bazen Yakup Aleyhisselam bize bir sabır lazımdır da diyebiliriz yani ama işte öyle değil işte adam e, nasıl olmuş işte doktora gidiyor gebeliği boyunca işte doktor o e, işte ikinci düzey ultrasyon bir profesör işte bakmış çocuk, çocuğunuz normal demiş, çocuk Down sendromlu olmuş, çocuğu şey yapıyor. İşte doktoru dava ediyor. Şimdi burada doktorda, o şahısta birincisi gebelik dedim, bir hastalık değil. Şimdi o da ikisi ahlaksız. Yani şart mı? Abim? yani Sonuçta. İşte Allah, gidersiniz bakarsınız. 60 bin yıldır mi, kadınlar, yani bizim açsandığımız, öğrenciliğimize bundan 25 yıl önce böyle gebe kadının illa doktora gidecek diye de bir şey yoktu. mahalle ebeler takip ederdi sağlık hocamlar. İşte bir tahsili bakardık, ederdik vesaire yapardık. Şey yapardık, ee, şey yapar, şimdi işte diyor ayda her ay gidiyorlar, işte yok şey yapıyorlar, sentez yapıyor, yok bilmem ne yapıyor. Ee, şeyde... Adana'da olan da işte ikiz gebelik profesör diyor ki işte bunun gibi diyor işte yaptık e, genetik tahlil yapacağız diyor işte e, şey alırken e, çocuğu, şey yaparken öldüreceğiz diyor genetik şey olarak Down sendromlu diyor işte onu yaparken e, çocuğu öldürüyorlar ikizin hastalıklı bulduğunu ondan sonra şey ölü bu sefer kadına e, ne oluyorsa artık e, herhalde rahim yırtılması vesaire bir sürü karşıya kadın da ölüyor gidiyor. Ya yok böyle bir şey yani, yok böyle bir şey. Yani ölürsünüz, yaşarsınız, gidersiniz, şifa ararsınız, şey yaparsınız, yani ağrınız vardır, acınız vardır, bunun geçmesi için şifa ararsınız, bunlar hepsinde var ama o kapı açıldıktan sonra artık ölçüsü yok, gittiği yere kadar. Yani taşıyıcı annelik diye bir şey çıkıyor şimdi, onun ötesinden. Süt bankacılığı çıkıyor, artık nereye kadar gidecek, nereye yapacak bilemiyorum.